Şimdi e, Melidiyan Genç'le biz bu dönemin başından beri siyer okumaları yapıyoruz. Aynı zamanda genç arkadaşlarımızla. E, bu yaşadığımız imtihan sebebiyle e, şimdi artık genç yaşlı ayırmadan e, şu anda bizi dinleyen herkese... E, Elimizden geldiğince kaldığımız yerden itibaren anlatmaya gayret edeceğiz. Nerede kalmıştık? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çıkması hadisesinde kalmıştık. Şöyle İsra suresinin birinci ayetinden de bir bölüm okuyacağım orayı açayım. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e gitti ee, biliyorsunuz. Niçin gitti? Çünkü Mekke'de artık yapabileceği bir şey kalmamıştı. Tebliğini tamamlamış, bütün yöntemleriyle e, öğüt vererek, işte ısrar ederek, tekrar tekrar anlatarak, inen bütün ayetleri insanlara ulaştırarak, tek tek görüşerek, toplu hitap ederek, e, bütün yöntemleriyle tebliği e, e, uygulamıştı, tatbik etmişti. Bu, bu arada tebliğ demişken, ee, Resulullah'ın İslam'a davet metodu diye Ahmet Önkal'ın e, bir kitabı var. Hala piyasada var mı bilmiyorum ama e, mutlaka okunması gerektiğini düşünüyorum. İnsanlara bir şeyler öğretmek için e, bir çaba içerisinde olan herkes o kitabı bir kez olsun okumalı. E, nasıl tebliğ ediyordu Peygamberimiz? Nelere dikkat ediyordun? Yöntemleri neydi? Karakter nasıl bir karakter üzerine inşa ediyordu tepkini? Onları o da detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Elimi yüzüme dok her dokunmamda da kötü örnek oluyorum diye düşünüyorum ama dışarıda değilim evdeyim. Hiç dışarı çıkmadım. Sadece bir kez çıktım bir küçük alışveriş için. Evimiz gerçekten yaşamamız için fazlasıyla bize yetiyor ama biz dışarıların da selamete kavuşup bir an önce huzur içinde. Ee, çıkmayı da bekliyoruz inşallah Rabbimizden umuyoruz. Tayfe gitti peygamberimiz. Ee, Arap Yarımadası'nın üç büyük şehrinden biri Hicaz bölgesinin o dönemde. Hicaz bölgesinin üç büyük şehrinden biri. Ee, zengin bir şehir. Ticari, ziraatle uğraşıyorlar. Ticaretle de tabii uğraşıyorlar. E, i̇klimi daha ılıman olduğu için Mekke'nin varlıklı kesiminin yazlıklarının adeta bağlarının, yazlıklarının olduğu bir yer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan nasıl e, o kelimeyi kullanmak istemiyorum ama nasıl kovulduğunu, nasıl gönderildiğini biliyorsunuz hepiniz. E, ayakları kan içinde kalacak şekilde e, taşlanarak, aşağılanarak ee, yani öyle bir kovalı, gönderelim ki onu buradan bir daha buraya gelmeye kalkışmasın düşüncesiyle ee, bir insanın sosyal açıdan maruz kalabileceği e, en kötü durumda e, kovuldu. Ve Mekke'ye geldiğinde Efendimiz Mekke'ye giremedi. Çünkü e, Ebu Talip vefat etmişti. Ee, onu geçen dersimizde anlattık. Ebu Leheb de işte gelenek icabı peygamberimizi bir müddet himayesine almış çünkü artık Haşimoğulları ailesinin reisi oydu himayesini almış. Fakat sonra hemen babasının Ebu Cehil'in bir kumpasıyla babasının işte ahirettik yerini sorup peygamberimize ona mecbur kalarak söylediği bir cevap üzerine himayesini kaldırmış. Yani peygamberimiz bir himaye altında değil ve o yüzden de Mekke'ye giremiyor birkaç kişiye haber gönderiyor. Zeyd bin Harise ile birlikte gitmişler zaten Taif'e. Birkaç kişiyle haber gönderir birkaç kişiye haber gönderiyor. Hepsi çeşitli gerekçelerle kabul etmiyorlar. Halbuki Araplarda kendisinden himaye istenen birinin eğer gücü yetiyorsa o himayeyi reddetmesi adeta şerefsizlik sayılıyor. Son o dönemde yani son derece önemli bir şey bir Arap için. Daha sonra inşallah yeri gel veya siz o daha detaylı okursunuz görürsünüz ee, peygamberimizin kızından Medine'de Zeyneb Hazreti Zeynep'in ee, eşini himayesi altına alması vardır. Beni çok etkiler o. Ee, bir sabah namazında mescitte ayağa kalkarak namazdan sonra Ebul As benim himayemdedir diye yüksek sesle söylemesi ve e, herkesin peygamberimize bakması çünkü daha önce bir kadın bir erkeği himayesine almamış. Yani kadın nasıl yani kendini koruyamaz. Nasıl bir erkeği koruyacak? Hani himayeyi almak çünkü biraz da ona karşı olacak bütün saldırılara karşı onu koruyabilmek demek. Peygamberimiz e, mescittekilere bizden bir kadın da himaye verebilir diyerek e, Hazreti Zeynep'in bu davranışını onaylaması ve Ebul As'ın onun himayesinde kalması. E, örneği geldi aklıma bu vesileyle. E, Mut'im bin Adi e, hatır, yanılmıyorsam. Peygamberimizin himayesini alıyor ve o şekilde Mekke'ye girebiliyor peygamberimiz. O da bir müşrik ama sadece Mekkelilik haysiyet, Mekkeli birinin Mekke'ye girememesi onun haysiyetine dokunduğu için himayesini alıyor peygamberimiz. Aynı kişi daha önce muhasara altındayken de Müslümanlara yardım eden bir kişiydi yani vicdanlı bir insan, müşrik ama Vicdanlı bir insan. Bunu konuşmuştuk derste. Yani imansız biri iyi olursa, iyi biri olursa ne olur? Şimdi burada başıma iş açmayayım ama. Efendim, peygamberimiz Mekke'ye giriyor. Ama artık hani yapabileceği hiçbir şey yok. Burada şu soruyu tekrar sormak istiyorum. Çünkü çoğu kişi aramıza yeni katıldı. O derslerde pek çoğunuz yoktunuz. E, şu soruyu tekrar sormak istiyorum. Şimdi peygamberimizin, bütün bu açık davet yılları boyunca reddedileceğini ee, bütün o girdiği çadırları düşünün yani Mekke'ye gelen bütün kabilelerin harç için gelenlerin ticaret için gelenlerin işte e, panayırlara gelenlerin çadırlarını tek tek ziyaret ediyor peygamberimiz ve onlara ben Allah'ın Resulü'yüm bana iman edin öldükten sonra dirileceksiniz işte hesap vereceksiniz diye onlara İslam'ın ana ilkelerini tebliğ ediyor. Ee, Cenab-ı Hak bunların hiçbirinin onu kabul etmeyeceğini Sadece işte hangi tarihte 620 tarihinde Akaba tepelerinde küçük bir Medine'li topluluğun peygamberimizi kabul edeceğini e, bilmiyor muydu allah Teala? Biliyordu. Yani bu soru bile zahid. Peki niye demedi peygamberine ey Muhammed çok da yorulma yani çok da yıpratma kendini çünkü e, bunun hiçbir kabul etmeyecek. Seni işte falan kabile kabul falanlar kabul edecek filan tarihte sen o tarihi bekle onlar buraya geldiklerinde onların çadırına gidersin neden demedi peygamber efendisi e, e, tabirimi hoş görün neden uğraştırdı yani e, benim tabi burada siz cevap veremiyorsunuz ben vereyim cevabı e, benim acizane kanaatim çünkü biz sonuçlardan sorumlu değiliz biz süreçten sorumluyuz. Yani biz e, kulluğun, Allah'ın bizden istediklerinin o hayatımız boyunca karşımıza çıkan her fırsatta yerine getirilip getirilmediğinden sorumluyuz. Sonuçları Allah yaratır. Ve ma tevfiqi illa billah. Benim muvaffak olmam ancak Allah'ın yardımıyladır. Yani bizim yapıp ettiklerimiz sonucu getirmez. Sonucu Allah yaratır. E, ve işte... Siz bütün denklemi bir araya getirirsiniz ama küçük bir şeyi görmemişsinizdir, atlamışsınızdır. Kimyadaki denklemleri hatırlayın, sonuç bambaşka çıkar. Ee... Burada süreç, yani dikkatimizin sürece verilmesi şu açıdan çok önemli. Bu çocuk eğitiminde olsun, e, işte öğretmenlik mesleğinde olsun, vaizlik mesleğinde olsun, bütün insan eğitimiyle ilgilenen bütün meslekler için geçerli. Bütün sorumluluk alanları için geçerli. Meslek demeyelim, annelik de olsun. E, bütün bu alanlar için geçerli. Ee, biz eğer sonuçta istediğimiz e, noktaya gelememişsek, başta hedeflediğimiz noktaya gelememişsek e, fakat süreci doğru yaşamışsak, Doğru, doğru zamanda doğru şeyler yapmışsak, gerektiği gibi davranmışsak, e, yanlış adımlar atmamışsak, yanlış adım attığımızda çünkü kaçınılmaz olarak atı, atacağız bazen, biz kuluz çünkü yanlış yapacağız. Hemen geri dönebilmişsek az önce tefsirde söylediğim gibi Hz. Musa'ya niye Allah orada yolu geçirtti, niye e, unutturdu balığı? Yani sen unutabilirsin, yanlış yapabilirsin. Önemli olan yanlış yaptığını anladığın an geri dönebilmendir. O yanlışı kabul edip düzeltebilmendir. Bunları yapmışsak o süreç boyunca o zaman biz başardık. Burası çok önemli. Yani bizim ruh sağlığınızı 60 yaşlarınıza geldiğinizde ve geçmişe dönüp baktığınızda ruh sağlığınızı koruyabilmeniz için gerçekten çok önemli. Evet, e, ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif'ten geldikten hemen sonra Mirac'a çıkarılıyor arkadaşlar. Mirac e, insanüstü bir hadise. E, Tabi Mirac'la ilgili sayısız rivayetler var. Tefsirde ben çok küçük bir kısmını anlatmıştım ondan bile çok rahatsız olanlar oldu bana geri dönenler oldu işte neden öyle acıklı cehennem tasvirleri var Rabbimiz niye öyle söylemiş ya da işte öyle demiyor da ben hiç hoşlanmadım anlattıklarınızdan diyor mesela yani işte ne bileyim ben de mesela bir televizyon ekranında çok yiyenlerin sonuçlarını gördüğüm zaman hiç hoşlanmıyorum çok mide bulandırıcı görüyorum. Ama işte çok yersen öyle olursun diyor bana o program. Onun gibi düşünün bunu. Yani allah Teala hangi yola girersek o yolun, o yolun sonunun neresi olduğunu Peygamberimize adeta bütün o kıyamet ahvalini bir fragman olarak Peygamber Efendimiz'e gösteriyor ve Peygamberimiz de bize kadar onları aktarıyor. Ee, o rivayetler geliyor. Burada asıl can alıcı mesele e, Miraç e, sadece bedenle mi oldu yoksa hem ruh hem beden. mi sadece ruhla mı oldu yoksa he, Peygamberimiz hem ruh hem bedenle mi Miraç'a gitti? Bu çok tartışmalı bir konu hala da çok tartışılıyor. E, özellikle e, ilk ilk e, oryantalistlerden bugüne kadar e, en çok karşı çıktıkları, en çok itiraz ettikleri alan olduğu için bu batılıların e, peygamberimizin hayatındaki miraç hadisesi. E, bizde de bir savunma refleksi gelişmiş. Gerçi sadece oryantalistlerden kaynaklandığını düşünmüyorum. Çünkü ilk çağlardan itibaren e, peygamberimizin bedenen miraca çıktığını reddeden rivayetler var. Hatta Hz. Ayşe'ye kadar dayanan e, rivayetler var bu konuda. Ee, Elmanlı Hamdi bu konuda İsra suresinin birinci ayetini açıklarken e, çok güzel bir e, te, noktaya temas ediyor. Yani ruhla mı bedenle mi gitti orayı hiç tartışmıyor. Hem ruh hem bedenle gittiğini düşünüyor. Çünkü diyor sadece ruhla böyle alemler arası seyahatler peygamberimize mahsus değil onu pek çok e, Allah'tan pek çok kişiye olan bir şeydir diyor ve bunda bir fevkaladelik yoktur miraç diye özel bir hadise mucizevi bir hadiseden bahsediyorsak biz İsra ve miraç diye bu hem ruh hem bedenle olmuştur diyor e, mesela beni e, peygamber efendimizin e, miracının hem ruh hem bedenle olduğuna en çok ikna eden hususlardan bir tanesi e, peygamberimiz miraçtan geldikten sonra biliyorsunuz hiç tereddüt etmeden Mekkelilere hemen anlatıyor e, hadiseyi. Çünkü aslında e, anlatma ya Resulallah demelerine rağmen Muhani yalvarıyor. Ve onun evinden gitmiş Peygamberimiz Miraca. Sabah Peygamberimiz ilk önce ona anlatıyor. Diyor ki bunu şimdi anlatacak mısın Mekkelilere, Mekkeli Kureyş'e anlatma ya Resulallah diyor. Hayır vallahi anlatacağım diyor Peygamberimiz. Ve anlattığı zaman pek çok Müslüman, yani pek çok demeyeyim de bir, epeyce bir Müslüman dinden çıkıyor. Yani olmaz diyorlar, bu çok saçma, bu artık doğru bir şey olamaz. Bu herhalde yanlış bir kişiye biz inandık diyorlar ve dinden dönüyorlar. Dolayısıyla eğer sadece ruhla gittiğini söyleseydi peygamberimiz, bedenle değil de ruhla gittiğini söyleseydi, Mekke'de o kadar büyük bir infial olmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bir bu. Bundan daha da önce, yani bu bir bilgidir sonuçta, bu bilgiden de önce benim inancım arkadaşlar... Allah için imkansız hiçbir şey olmadığını, e, dolayısıyla e, eğer peygamberimiz öyle olmuştur diyorsa ve bu e, 50'ye yakın sahabe tarafından bize bu bir aktarılıyorsa, yani bir kişi iki kişi değil, istisnai böyle ahad rivayetler değil, e, buna inanmamak için kendi iç dünyamda da hiçbir sebep görmüyorum. E, bir şeye inanmam için benim ona kendime rasyonel olarak, e, i̇zah etmemin şart olmadığını e, çünkü e, ben zaten en başta e, Allah gibi e, bütün kainatı yaratan gördüğümüz görmediğimiz bütün bu alemlerin sahibi olan bütün bu işleyişin kurallarını koyan ve e, ilk insandan bugüne kadar e, bize Kur'an'da anlatılan birkaç tanesi ama sayısız mucizevi hadiseyi de yaratan e, bir güce inanıyorum yani. Allah'a inanan bir insan için miraca inanmak e, zor değildir diye düşünüyorum. Ama tabii yine de bu e, ayakların çok kaydığı ve çok kimsenin denendiği bir konu. E, Muhammed Hamidullah'ı... Ee, eleştirirler. İşte güya o da Mirac'ın bedenle olduğunu söylemiş diye. Ama işte az önce söyledim Hazreti Ayşe'den dahi böyle bir rivayet var. Yani dahi demem sizi başka düşünceler getirmesin aklınıza. Yani böyle düşünen ilk dönemden itibaren böyle düşünen İslam alimleri var. Ee, Muhammed Hamidullah'da ben de konuya bakmıştım. Ee, dipnotta diyor ki eğer diyor Mirac diyor bedenle olmuşsa ee, şuna eminim ki e, beden o sırada ruh kesilmiştir diyor. Bu da, bu da çok şahane bir açıklama. Yani e, nasıl diyeyim e, astral bir seyahat yapacaksanız allah Teala sizi o seyahate hazır hale getiriyor. Bedeninizi o seyahate uyumlu hale getiriyor. İşte ışık hızını geçiyorsunuz. Yani ben çok basit ifadeler kullanıyorum. Kim bilir teknik olarak orada neler oldu yani. Burak nasıl bir e, binekti. E, ona binen bir insan yani düşünün. Şimdi işte yani uçağa bilseniz bir tane camı kırılsa Allah korusun basınç düşüyor. Bir şeyler oluyor bir şeyler oluyor değil mi yani. Ne büyük bir tehlike yaşıyorsunuz. E, Peygamberimiz hani nasıl bir şeye bindi. Ne, önce neye dönüştürüldü. İşte o gece tekrar kalbinin yıkanması hadisesi var. Efendim bunların hepsini o rivayetleri eğer kaynaklı doğruysa ben tek tek araştırmadım. Zaten bir alim de değilim, de değilim, müfessir de değilim. Ben bir vaizim. Ee, ama tek tek araştırmadım ama bunlara inanmak için kendimi e, zorlamam gerekmiyor. Yani çok Kolay kabul edebiliyorum bunu çünkü dediğim gibi bütün bu kainatı yaratan ve bütün bu bizim işte kendimizce mantık kuralları dediğimiz o kuralları da koyan e, Allah'ın e, en değerli kulunu bir gece özel misafiri olarak kural dışı bir e, istisna ile ağırlamasından bahsediyoruz ki biraz sonra hicrette de ona döneceğiz. Şimdi e, bu İsra Suresi'nin birinci ayet kerimesi vardır e, Kur'an-ı Kerim'de doğrudan bu gece yürüyüşünden bahseden bu ayetin tefsirini okumuştuk biz Elmanlı Hamdi tefsirinde İsra suresine geldiğimizde. Orada diyor ki bilenler bilir işte subhanen dediği esra bi abdihi minel mescidil haram ilel mescidil aksa e, kulunu bir gece gecede mescidi haramdan mescidi aksa'ya yürüten götüren Allah'ın şanı ne yücedir. Ellevi barakna rahmuhu öyle bir mescide Aksa ki biz onun çevresini mübarek kıldık. Linuriyuhu min Burada lam harfi cerinde ile Allah Teala bu işi niçin yaptığını söylüyor. min Ona ayetlerimizden bazılarından ona gösterelim diye. Aslında kelime anlamı bu. Fakat eee i̇mam burada diyor ki İbn Akî gibi bazı müfessirin وَنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا قَوْرِ كَرِيمِ'in manasını şöyle beyan etmişlerdir. Onu yani Muhammed Aleyhisselam'ı ayetlerimizden olarak gösterelim için isra ettik. Buradaki nüansı anlatabildim mi acaba vurgularımla? Yani jenurehu ona gösterelim anlamına da gelir, onu gösterelim anlamına da gelir. Yani oradaki hu, e, ra'a fiili iki tane mefolü bir aldığı için ona gösterelim mi yoksa onu gösterelim mi? İşte İbni Atiye gibi bazı müfessirler onu gösterelim yani onu kim burada peygamberimizi nereye gösterecekler onu açıklıyor işte onu yani Muhammed Aleyhisselam'ı ayetlerimizden olarak gösterelim için İsra etti Bu suretle Miraç peygambere ayet göstermekten ibaret değil buradaki ayet mucize anlamında Veya işte evrendeki ayetler anlamında peygambere ayet göstermekten ibaret değil peygamberin kendisi bir ayet olarak kainata göstermektir diyor müthiş bir şey bu yani kainat peygambere gösterilmedi diyor Miraç gecesinde peygamber kainata gösterildi. Yani peygamberi Allah, e, inanılmaz bir şey bu harika bir şey, peygamberi Allah kainata takdim ediyor. Bildiğimiz bilmediğimiz alemlere bütün mahlukata, melekut alemine, gökler alemine peygamberi takdim ediyor. İrâki ve Necmi suresinin nüzulü daha mukaddem olduğuna göre hakkında lakadra amin آيَاتِ رَبِّهِ Kubra daha evvel mütehakkıktır. Ve o kendisi ayat-ı ilahiye'den en büyük bir ayettir. Yani peygamberimizin bizzat kendisi Allah'ın ayetlerinden en büyük bir ayettir. Ve hikmet-i isra ona ira eden zihade onu iraeye daha ülayimdir. Ne demek istiyor? Yani bu gece bir gecede peygamberimizin Mescid-i Haram'dan alınıp Mescid-i götürülmesi ve oradan hani İsra ve Miraç gök, göklere yükseltilmesi ona iraye değildir. Yani Peygamberimizi bir şeyler göstermek için değildir. Peygamberimizi alemlere göstermek içindir diyor Elm Hamdi yazar. Burada size, burada noktalıyorum akabibiyatlarına geldik. Size bir tavsiyem var. İsra suresinin e, mealini dikkatlice okuyun, tefsirini çalışın. Çünkü e, acizane kanaatim İsra suresi hicretten önce nazil olan son surelerden e, ve e, müthiş bir şekilde insan ilişkilerini, toplumsal ilişkileri düzenleyen bir sure. Adeta Efendimiz'i ve Müslümanları hicretten sonra kuracakları tamamen bağımsız, özgür, kendi ilkeleri, kendi değerleri üzerine kurulacak yepyeni bir toplum, yepyeni bir medeniyete hazırlayan bir sure. Sizin için de bir devrim niteliğinde olabilir. Eğer ciddiye alır ve derin bir şekilde çalışırsanız inşallah öyle olmasını diliyorum. Kur'an-ı Kerim'de insan ilişkilerini çalışırken, işte her sureden bir, birer ikişer ayet çıkıyordu ama İsra suresinden bir ayet seçemedim. Yani adeta baştan sona insan ilişkilerini anlattığını düşünüyorum. İsra suresinin böylece onu okursanız bir sonraki buluşmamızda akabe biyatları ve arkasından hicret konusuna da efendim hazır ruhen, zihnen hazır hale gelirsiniz ve öylece buluşuruz. Şimdilik... Allah'a emanet olunuz. Meridian Gence de bu vesileyle teşekkür edelim. Ee, çok destek verdiler gerçekten. Benim gibi bu işlerden hiç anlamayan birine e, Elif Bey öğretir gibi baştan sona öğrettiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz.